Kıya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masraf'la beraber hazırlıyoruz programı. Destekçimiz Hasan Çalışlar'a teşekkür ediyoruz ve teknik masada da Andrea bize destek veriyor. Teşekkürler. Şimdi bizler Dünya Mirası Adalar girişimi olarak İstanbul Adaları'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlamak, ve bu doğrultuda da bir kamuoyu oluşturmak, işte adaların bu dünya mirası özelliklerini ortaya çıkartmak, anlatmak için 6 senedir çalışmalar yapıyoruz gönüllü olarak. Açık Radyo'da da aynı isimle ve aynı doğrultuda bu programı hazırlamaktayız. Adaların doğal ve kültürel çeşitliliğini, e, farklı pers perspektiflerden ve farklı disiplinlerden konuklarımızla e, ele aldığımız ve adalar hepimizin diyen bir program olmasını istemiştik. E, programlarımızı daha çok sahadan, adaların toprağından, ormanlarından, denizlerinden ve yerevin sesini de e, duyulmasına olanak e, sağlayan e, sivil bir e, program e, olması için çalışıyoruz. Her salı e, günü yayınlanan programımız bundan böyle 15 günde bir yayınlanacak. Gündüz Vassaf'ın dediği gibi her adaya 5 dakika düşecek galiba. E, ve son İstanbul adaların tam da imara açıldığı bu dönemde e, oldukça rafine programlar yapmaya çalışacağız ama Açık Radyo'nun çok kıymetli programcılarının da merceğinde olacağını biliyoruz adaların. E, hani diyoruz hep son İstanbul adalılar Evet, son İstanbul adalar. Şimdi 25 Nisan 2017'de başlamışız, beşinci seneye giriyoruz. İşte 240 programı geçmişiz ve farklı disiplinlerden aşağı yukarı 300'e yakın programcı yani pro, programımıza dostumuz katılmış. Biz e, DMA'nın sosyal mecralarından e, çoğu kez e, etkin bir şekilde kullanıyoruz ve duyurmaya çalışıyoruz programları. E, çok hoş geri dönüşler aldık bu süre içerisinde. Bazen telefon ile de bize ulaştı dinleyicilerimiz. E, buradan öncelikle tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Teknik ekibe ve tüm Açık Radyo ailesine, programcılarına yeni yayın dönemi içinde başarılar diliyoruz. E, şimdi çok kıymetli iki konuğumuz var hemen takdim edeceğim size ama bir girişi yapayım istedim şöyle ki Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın hani bu iklim değişikliği de yeni eklenmiş bakanlığa bunlar enteresan yani neyi üzerinden ilerlemek istiyorlarsa veya kazanç elde etmek istiyorlarsa o kelimeyi ekleyerek bakanlık devam ediyor yoluna. Çevre bitti, şehircilik kalmadı. Şimdi iklim üzerinden herhalde bir şeyler yapılacak bir kaynak bekleniyor sanırım. E, lafı çok uzatmayayım. 14 Ekim'de bakanlık e, İstanbul'daki doğa harikası Sedef ve Kaşık Adaları ile ilgili e, Yıldız Parkı bir de nitelikli doğal koruma alanı bir bölümünde işte sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak imara açtı. İktidarın bu Kaşık Adası'nda yapılaşmanın önünü açmasından önce Kaşık Adası'nda Akkök Holding tarafından da adada turizm yatırımlarının planlandığı ve Ak Turizm isimli şirket dahi kurulduğu ortaya çıkmıştı. Esin Köymen adrese teslim imar planlama sürecinden bahsettiydi haberlerde belki de görmüşsünüzdür birçoğunuz. Yani öyle ki adanın sahibi Akkök Holding'in grubu 2020 yılı faaliyet raporunda adaya turizm yatırımı planladıklarını ve toplam 52 bin metrekare adanın 7.600 metrekaresinin de inşaata ayrıldığını belirtmişti. Şimdi konuğumuz Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Mimar Esin Köymen Hoş geldiniz Esin Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ve e, imar, çevre, koruma, kentsel dönüşüm konularında uzman olan ve bu alanlarda davalar üstlenmiş sevgili arkadaşımız avukat Pervin Çelik. Pervin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, tüm adıllar ve bu konuya kafa yoran, çalışan kişiler adına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Birkaç kez daha e, konuğumuz olmuştunuz. Sizler hepsi bir inisiyatiflerle birlikte çalıştınız. İşte bu gelecek nesillerin mirası için davalar açtınız, peşinde koştunuz, emekleriniz, aklınıza sağlık diyorum. <gülüyor> Ve hemen Esin Hanım, sizinle ilk sorumu sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şimdi tüm adaların yanı başında hatta İstanbulların yanı başında duran bir da örneği var. Bütün boğulup bitenlerden biz ne anlamalıyız? Yani Prens Adaları için bir tehdit var mı? Yoksa tehlikenin boyutları hakkında biz mi böyle fazla tedirgin olduk? Bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Ee, öncelikle çok iyimser olabileceğimiz bir durum yok ortada. Dolayısıyla en kötümser kabloyu düşünmekte son derece haklıyız şimdiye kadar yaşadığımız süreci de dikkate aldığımızda. Biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı 600-400 sayılı fazlasında kararnamayla kurduktan sonra özellikle doğal sit alanları üzerinde Kültür Bakanlığı'nın yetki alanı iken buralar oradan dolayı doğal sit alanları da söz sahibi oldu Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ve o günden bugüne doğal sit alanları üzerinde yaptığı faaliyetlere baktığımızda kaygı duymaklara kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkıyor. Ee, şimdi biliyorsunuz daha önce sit alanları ile ilgili e, birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit e, tanımı vardı ve bakanlık kurulduktan hemen sonra bütün bu doğal sit alanları üzerinde bir çalışma yapılacağını e, ve bu yeni çalışmalar sonucu bu sit derecelerinin yeniden gözden geçirileceğini ifade etmişlerdi. Arkasından da bir iki üç yerine e, kesin korunacak hassas alan, netelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı tarifleri getirildi. Ve 2012 yılından itibaren de Çevre Şehircilik Bakanlığı korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair bir yönetmelik yayınladı. Şimdi asıl hikaye burada başlıyor. Çünkü Hı. bu yönetmelikte bu korunacak alanlardaki statülere göre nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağı yönünde açıklamalar vardı. Şimdi e, neden biz? Kesin korunacak alanlar zaten e, tamamen yapıdan arındırılması gereken ve yapı yasaklı alanlar. Ama eski 2 ve 3 yeni e, nitelikli koruma ve e, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları sürekli olarak bu yönetmelikte aslında yapılacak yapılarla ilgili esnetilmeye başlandı. Ve en büyük sıkıntı da buradan başladı. Hı. Bu arada şeyi de hatırlatayım, hem mimarlar odası olarak hem Türk mühendisi mimar odaları birliği olarak bu yönetmeliği iptali içinde ilgili maddeler iptali içinde dava açtık ve bazı maddelerinde de yürütmeyi durdurma kararı da alındı. Bizim adımıza da sevgili Berna Çelik e, takip ediyordu bu davaları. Hı hı. Kaşık Adası'na gelince şimdi burada yine bu doğal sit derecelendirmeleri ve bir çalışma sonucu bir bölgede aslında bir parsel ve bu bir parselin 5-800 metrekarelik bir parselin iskele ile kıyı ile bağlantısını sağlayan bir alan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak ilan etti. İskelenin olduğu bölümde nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi. Hı hı. Şimdi bütün bu çalışmaları aslında dayandırdıkları ekolojik temelli bir bilimsel rapor olduğunu ifade ediliyor. Ve ne yazık ki aslında bu bilimsel rapor resmi gazetede ve bakanlığının sayfasındaki bu ilanlarla birlikte yayınlanmıyor. Dolayısıyla temel sorun burada hangi bilimsel kriterlerle, hangi bilim insanlarıyla bu ekolojik temelli bilimsel raporlar hazırlandı bunlarda nelere dikkat edildiği, e, bilinmiyor. Dolayısıyla aslında e, burada nasıl bir karar geliştirildiğini, bu ve daha önceden işte Yıldız Parkı'nda yapılan gibi Boğaziçi Üniversitesi Green Kapısı'na yapıldığı gibi, Hacı Osman'da yapıldığı gibi e, işte ya da SEDEF Adası'nda yapıldığı gibi hani bunların hangi bilimsel kriterlere dayandığı bilinmiyor. Şimdi burada elimizde ne var? Kaşık Adası için söyleyeceğim. Özel mülkiyet. Evet, 2020 yılında Ak Turizm ve Dış Ticaret AŞ'nin ee, ve aslında aktüel koydüğün ki faaliyet raporunda bir görüyoruz ki 2200 metrekarelik alanın işte e, yaklaşık olarak 7600 metrekarelik bir bölümü inşaat alanı için ayrılmış burada da zaten bir kongre merkezi, konferans merkezi, sağlık yaşam merkezi ve otel yapacağı ifade ediyor. Ama o zaman 2020 yılında bu ada Kaşık adası birinci derece doğal sit alanı yani yapı yasaklı bir alan. Evet. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilanından gördüğümüz alana baktığımızda aslında metrekaresine kadar bütün bu planlama süreçlerinin yatırımcı, e, girişimci tarafından aslında hani e, takip edildiği, dolayısıyla hatta burada inşaat alanlarından filan bile bahsettiğine göre hatta ve hatta projelerinin hazırlandığını söylememiz mümkün. Dolayısıyla burada o ekolojik temelli birimsel röporun, neye hizmet ettiği ve nasıl bir yöntemle hazırlandığı artık hani son derece soru işareti bırakmıştır hepimizin kafasında. Bu tür uygulamaların ve aleni olmamasının elbette bütün bu raporların yarın öbür gün diğer Prens Adaları'nın diğerleriyle bağlantısını kurduğumuz zaman da buralarda ne uygulamaların yapılabileceği yönünde elbette hepimizin karanslarda itiyor bunu söylememiz mümkün. Bu arada bir hatırlatma daha. Pardon. Lütfen, lütfen buyurun. Yaklaşık 2019 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi biliyorsunuz Adalar'ın daha önce dava sonucu iptal edilen korum amaçlı imar planlarının yeniden yapılması için bir çalışmada görüntüyordu. Hatta Adalar'da sadece kültürlü, kültür varlıklar açısından işte tescilli eski eser yapılar değil, modern mimarlık miraslarının da ile bu süreçte bir adımda yol almış oldular aslında. Onun dışında katılımcı pek çok toplantı yapıldı sizlerin de bilgisi var. Mesela evet. odalarının da davet edildiği. Şimdi bir taraftan da böyle bir çalışma yürütülürken diğer taraftan çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu sit alanları üzerinde derece değişikliği yapması bu ana planlama ilkelerinin temel kriterleriyle ilgili bir e, farklılık oluşturuyor. Hani bunu da görmemiz gerekiyor. Yani ee, şimdiye kadar yasadayı biz, e, özür dilerim Kaşık adasını biz birinci derece doğa sit alanı ve yapı yasakları olarak tariflerken ve böyle bir çalışma yürütürken birdenbire burada sit derecesi değişikliği yapıldığı için burada artık iman planlarında da bunun üzerinden şekilleneceğini söylememiz mümkün. Öte yandan Çevre Şehircilik Bakanlığı kuruluş yasası ve kanun kararnamesiyle yasa değil, kanun kararnamesinde aslında zaten... Yerel yönetimlerin de pek çok ilkesini alarak planlama da bunlardan biri hatta artık iyice şey yapıldığı yapı ruhsatı vermekte dahil olmak üzere bütün bunları yapabileceğini de düşündüğümüzde aynı zamanda bu durumun yerel yönetimlerle Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında bir yetki ile ilgili de bir sıkıntının oluştuğunu yerelden doğru yerel yönetimlerin ile ilgili de Farklı bir sürecin çalıştırıldığında da burada ifade etmemiz gerekiyor. Evet, sizin belirttiğiniz gibi işte 2020 yılı faaliyet raporunda Akgök Holding dahil etmiş yani planlamalarını ne kadar metrekareye yapacağına kadar Kaşık Adası için belli yani. Önceden planlanmış. Sizin dediğiniz hani şu bulunamayan ekolojik rapor yok ya. Evet. Bu Başlı başına büyük bir problem ve aynı sürelerde esasında bu Sedef Adası'nın büyük bir bölümü e, eski e, uzun senelerdir bir e, ailenin elindeydi. O da yakın zamanda e, satıldı ve satılan kişilerin e, Katarlı bir aile olduğunu biz e, öğrendik. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta bu böyle bir bilgi var ve arkasında da bazı uzantıları var. Ee, tam da aynı zamanlara denk geliyor. Yani Sedef Adası içinde bir planlar önceden hazırlanmış gibi gözüküyor. Buradan ben e, sizin dediğiniz gibi evet Ekim e, 2019'da başladı. E, 1 bölü 5 bin ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı. E, ve onları nasıl etkiler diye e, ben de merak ettim. Ve program öncesi birkaç e, telefonla ulaşmaya çalıştım. Çok net e, bilgi alamasam da hani Mecliste bekliyormuş bu plan hazirandan itibaren ve hani ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Kendilerine de bir bilgi verilmiyormuş açıkçası bana aktarılan bu ve bu yeni değişiklikle ilgili de açıkçası çok net bir şey söyleyemediler. Hani bu planlara ne olacak kadük mı olacak veya revize mi olacak filan. E, sanki pek bir şey olmayacak, buradan devam edeceklermiş gibi e, söylediklerini anladım. E, ben buradan o zaman... E, bir küçük hatırlatma ben, yapayım tabii, sadece. E, bu, bu asit alanlarındaki plan onlama yetkisi ve doğrudan artık çevre şehircilik, bakan, çevre şehircilik, yok, çevre şehircilik ve iklim değişikliği yeni ismiyle bakanlığının olduğu için... E ilçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanan e, bu imar planları zaten onay için, onay için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gitmek durumunda. Ve e, dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı bu planlar üzerinde söz sahibi olduğu için istediği şekilde onları revize edebilir. Yani bunu da hatırlatması yapmak istiyorum. Teşekkür ederim Evet, Ay, evet çok, çok teşekkürler. <gülüyor> çok önemliydi. <gülüyor> Biz öğreniyoruz çünkü sizden. Eee o zaman e, sana e, Esin Hanım'ın söylediği şu e, bilgi çok e, kafamızı karıştırıyor. Genellikle de bundan karşılaşıyoruz. Bu hı hı. ekolojik temelli rapor. Yani doğal evet. sit alanlarında bilimsel raporlar kamuoyundan böyle e, yasak mıdır? Bilgisinden saklanır mı? Yoksa burada da mı bir ihlal var? Ve hani buradan ne yapılabilir e, diyerek konuyu sana bırakayım. <gülüyor> Şimdi... E, Estin Hanım zaten birçok bilgiyi verdi esasında çok teşekkür ederim. E, bu ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları doğa sit alanlarında yeniden derecelendirme yapmadan önce Bakanlığın yapması gereken bir işlem olarak mevzuatta tanımlanıyor. E, ve bunu Bakanlık tarafından yapılması gereken e, bir çalışma bu. Dört mevsim incelemesi yapması gerekiyor yani bir yılı e, mutlaka bu araştırma ile geçirmiş olması gerekiyor. Hı. Bu araştırma ekibinde bulunacak olan uzmanlık meslek alanlarını da tanımlıyor. Bu kişiler tarafından ve bunu bakanlığın oluşturması gerekiyor. Bir araştırma ekibi oluşturacak, bu araştırmayı yapacak, tamamlayacak ve buradan aldığı verilerle sit derecelendirmesini yapacak. Bizim mevzuattan anladığımız şey bu. E adı üzerinde diyoruz ki bilimsel e, yani ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu e, mevzuattaki adıyla böyle bir raporun e, kamuoyundan e, konuyla ilgili olan taraflardan hepimizden gizlenmesi Elbette ki e, mümkün değil e, gizlenmesini anlamak da mümkün değil fakat e, bu sadece sedefle ve kaşıkta değil e, onu da söylemek lazım son zamanlarda Çvişehircilik Bakanlığı bu konuda çok yoğun bir çalışma yapıyor. Bunu gözlüyoruz yapılan ilan duyurularına baktığımızda. İstanbul ölçeğinde özellikle çok fazla ama sadece İstanbul'la sınırlı değil. Bütün Türkiye genelinde bu çalışmaları yapıyor. Hatta biz bu ekolojik temelli araştırma raporlarını uzun yıllardır yapmaya başladığını, yani yıllar öncesinden bunu yapmaya başladığının haberlerini de alıyorduk. Ama her yerde bu raporlar gizli tutuluyor. Ee, e, ve parça parça onaylanıyor. Şimdi bu raporlar hazırlandıktan sonra bölge komisyonlarına gidiyor ve bölge komisyonları buna göre alanın sit derecelendirmesini yapıyor. Tıpkı e, SEDEF'te, Kaşık'ta olduğu gibi. Ee, ve ilanda da bu raporu atıf yapılıyor kararın <gülüyor> eki arasında. Ama bunu istediğinizde, hani talep ettiğinizde biz bu raporu görmek istiyoruz dediğinizde maalesef olumsuz cevap alıyoruz Cevap var, ee, Olumsuz. Olumsuz, evet. Olumsuz. Hı -hı. Yani bunun örneklerini daha önce yaşadık. Yani Sedef ve Kaşık Hı -hı. açısından böyle bir girişimde bulunduğumu söyleyemem. Ama başka Hı -hı. örneklerde bunu yaşadık. Maalesef bu e, raporlar e, sanki bir devlet sırrıymış gibi saklanıyor. E Bu da tabii e, kafalarda bu çok soru işareti yaratıyor. Bu raporu görmeden e, bu kararı hangi atlıkla aldığını bilmek de mümkün değil. Buna karşı bir argüman geliştirmek de mümkün değil. E bu durumda e, bazı yerlerde bununla ilgili açılmış davalar var. Mesela bunun hazırlığında olduğumuz yerler var. Hmm. Esin'de bunu söyleyecektir. Hem Mimarlar Odası hem de benim e, yani mesela Boğaziçi e, ve çevresinde yeni alınmış bir karar var. Bununla ilgili de aynı süreçler izlendi. E, dava açılacak. Ne olacak? Bu raporların dava dosyasına gelmesi üzerine ancak biz bunları öğrenebileceğiz. Öyle görünüyor. Ee, bu pardon. Bu, bu süreçte bu davalar çok uzun sürüyor mu? Yani bir şeyler oluyor Maalesef. maalesef. Yani şöyle, belgelerin gelmesi tabii çok uzun sürmez ama karar aşamaları çok uzun sürüyor tabii ki. Hı hı. Dolayısıyla. Bu, bu anlamda bir şey yani sıkıntılı bir süreç yaşanıyor yani bu süreç açısından da bir de bir, bir hemen bir şeye daha değinmek Yetmez. istiyorum bu yetki meselesine bu Nesin Hanım söyledi bu yetki konusu aslında çevre şehircilik Bakanlığı'nın teşkilat yasasında KHK'da daha doğrusu tanımlanmıştı daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Birnoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandığında bütün bu bakanlıklara ilişkin teşkilat yasaları oraya aktarıldı. Dolayısıyla orada yani nolu KHK'da e, 109. madde onu da söyleyeyim. E, 109 sayılı hmm. ilke kararıyla karıştırmayalım hmm. yalnız. İkisi de tamam. tesadüfen <gülüyor> aynı şey, <Anladım>. numarayı taşıyor. <gülüyor> Burada doğal sit alanlarında, tabiat koruma alanları, tabiat parkları, milli parkları, bütün buralarda her ölçekte plan yapma yetkisi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nde. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği hmm. Bakanlığı'nda. Ee, yine bir şey daha var. Bazı alanlarda çakışan sit kararları var. Adalar da bunlardan biri Adalar ilçesi yanlış bilmiyorsam 84 yılında sit kararı alınmış evet, bir 1984. yer. Evet 1984. Ve hem kentsel sit hem doğal sit ikisini evet. birlikte bünyesinde barındırıyor. Şimdi doğal sit alanlarında yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçti fakat kentsel sit alanlarında yetki hala koruma kurullarında yani plan ona plana uygun görüş verme yetkisi. Ee, kültür bakanlığına bağlı yani iki başlı bir e, sistem var fakat tabii, çok özür dilerim adalarda kalsın, bir şey daha var bir de orman e, olduğu için e, orman, orman bakanlığı var, var. yani parçalı bir okçu Evet tabii ee, ama e, çakışa eğer bu alanlar birbiriyle çakışıyorsa bunun da e, yasada karşılığı var diyor ki kentsel sit, arkeolojik tarihi sitler doğal sitle çakışıyorsa Planlama yetkisi yine çevre şehirciliğe geçiyor. Yani hmm. kentsel sit olması durumu değiştirmiyor. Çakışıyorsa. Şimdi ben adadaki evet. durumu bilmiyorum. Çakışan alanlar mı var yoksa sınırları birbirinden ayrı mı? Kentsel sit sınırıyla doğal sit sınırları farklı mı? Fakat bundan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın diğer adalarla ilgili de bu derecelendirme kararlarını yayınlayıp yayınlamayacağını bilmiyoruz. Yani bu çalışmayı yapıyor. Ardından oralarda evet. gelebilir diğer adalarla ilgili. Ee, ve e, bu çakışan yerler varsa planlama etkisi diğer adalarda çevre şehirciliğe geçer. Ama şu anda elimizde olan somut örneklerde Sedef ve Kaşık'ta e, adanın tamamı doğal sit olduğu için tamamında planlama etkisinin çevre şehircilikte olduğu konusunda kuşku yok. Bunu söyleyebilirim. <gülüyor> Anladım. Ee, peki Esin Hanım ben tekrar ee, yanı başımızdaki yassı adadan e, size e, sözü atmak istiyorum. E, bir tabii. de böyle bir durum var yani. Bu da olasılıklar içinde değil mi? Yani, yani Mümkün e, diğer adalar içinde gibi bak, görüyoruz biz ama. Yani şöyle tabii yani bu e, iktidarın e, mekan üzerinden bir e, siyaset algısı taşıdığını ve aslında kendi ideolojik e, ilkelerini, kararlarını aslında tüm yaşam alanlarımız üzerine bir nakşetme etme girişimi olduğunu biliyoruz. Yani Yassı işte demokrasi adası ilan edilip adanın tamamını betonlaştırılması e, bunun e, örneklerinden biri. E, yani Taksim Meydanı'nda ve Taksim Meydanı çevresinde yapılanlar da e, aslında bunun örneklerinden biri. Kentsel dönüşümler de öyle. Dolayısıyla baktığımız zaman son derece ideolojik bir mekanla hesaplaşmanın olduğunu söylememiz gerekiyor burada. Hmm. Ve bir taraftan da elbette sermaye gruplarıyla el ele ve kol kola bir planlama sürecinin gittiğini de söylememiz gerekiyor. Şimdi bu her ikisini de ele aldığımızda bütün bunların bilimsel planlama anlayışıyla, koruma kararlarıyla, e, hiçbir alakası mı olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla e, konuşmamızın ve sohbetimizin başında söylediğimiz diğer adalar için de bunlar mümkün müdür? Evet, mümkündür elbette. E, Perrin çok güzel bir noktaya değindi. Özellikle çakışan sit alanları, adalar gibi hem kentsel sit hem doğa sit içinde barındıran ki orman alanları da var bunların hı hı. içerisinde. Doğrudan yetki çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığında olduğu için... Ee, ve aslında yapılan çalışmaların da bu ekolojik temelli bilimsel raporlardan bahsediyorum. Kamuoyuyla paylaşılmaması nedeniyle bu sürecin nasıl gideceğini, e, yani belki de yarın e, diğer analarla ilgili de böyle bir şey e, yapılacaktır. Sit derecesi değişikliği ilanını göreceğiz bakanlığın sayfasında. Dolayısıyla böyle bir riskli durumumuz var. Ee, yani Pervin'de bahsetti. Biz hem Boğaziçi hem Hacı Osman'la ilgili dava süreçlerimizi başlattık. Bu adalarla ilgili devam ettiriyoruz. Ee, evet. Keza Yıldız Parkı var gündemde. Ama hani <gülüyor> Programımızın sonuna gelmişiz. Evet. Aa, ya bir, bir dakikamız var ne olur ee, kısacık. Peki e, dava e, konuya yani itiraz etmek e, değil de e, Pervin de öyle söylüyor sonucu etkilemez. Doğrudan yargıya gitmek gerekir ve sivil inisiyatifler burada ne yapabilir? birer dakik bir dakikanın içerisinde ben söyleyebilirim. Birincisi bizim yapmaya çalıştığımız aslında bir farkındalık yaratmak. Bir taraftan meslek odaları olarak onun hukuksal mücadelesini yürütürken diğer taraftan da elimizdeki bütün bilgileri kamuoyuyla paylaşıp bir duyarlılık sağlamak ve bölgedeki sakinlerin, yaşayanların sivil toplum örgütlerinin de hem hukuksal anlamda hem de kamuoyu baskısı anlamında bir etki yaratmasını elbette istiyoruz. Pervin'in de bahsettiği gibi yoksa hukuk süreçleri ne yazık ki o kadar gecikmeli gidiyor ki... Hani burada yapılaşmaların az önce bahsettik işte yani projelerin bile hazır olduğunu düşünüyoruz. Çünkü inşaat alanı metrikaresinden filan bahsediliyor burada. Yapılacak binanın içerisindeki fonksiyonlardan bahsediliyor. Dolayısıyla bunlara evet. yetişmemiz hukuk anlamda çok mümkün görünmüyor. Yapmaya çalıştığımız kamuoyu duyarlılığı ama öte yandan evde kamu ve toplum yararlı mimarlık için mimarlar odası olarak da tamam. bizler de bu mücadeleyi hukuksal anlamda da sürdürmeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler Pervin Varsa Kısa kısacık, bir, evet, kısacık bir şey. Bu ekolojik temelli raporlarla ilgili en çok tartışma konusu olan şey bunun aslında bakanlık tarafından oluşturulacak ekibin yapması gerektiği ama buna rağmen bunların ihale yoluyla özel şirketlere yaptırıldığı hmm. e, konusunda çok tartışma e, yapılıyor başka yerlerde de. Biz İstanbul ölçeğinde bu araştırmayı kimin yaptığını bu raporu elde edemediğimiz için bilmiyoruz e, ama... Böyle özel şirketlere ihale yoluyla yaptırılacak işler değil bunu söyleyebiliriz. Ee, hı hı. Yine dava ve itiraz konusunda işte itirazın değerlendirilmesi vesaire bunlar çok uzun süreçler. Yargı evet. yoluna müracaat ederek bu ne bitmiş. yazık ki böyle. Ne yazık <gülüyor> ki dava dışında bilgiye erişim yolumuz evet. olmadığı için bunu söylüyoruz. Ee, Peki süremiz bitmiş. Peki. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün konuklarımız Esin Köymen ve Pervin Çelik'ti. Tekrar teşekkürler. teşekkür ederiz. Ben ee, de teşekkür ederim. Adalar hepimizin diyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal